Ey Zubillahiyun, Şeytanı Rijim. Elhamdülillahi, Hakkı hamdihi Nahheduhu bi cemi'i Mahavidehi, Lel Hamd Kema Yenbegili Celalı Vejihihii vele Azim Sultanı. Es-salatu ve selamun ala Seyyidin ve dina ve Tacirü usuna ve Tabibi Kulü Bina ve İsmetin El-Haseneti Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi. Memen te bi ahudi ihsanin ilayhim ceza. hazret Müslüman kardeşlerim allah Teala Hazretlerinin selamı rahmeti, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerimize olsun. Rabbimiz iki cihanın saadetine cümlemizi erdirsin. Sevdiklerimizle beraber rahmetine masar eyleyip, cennetiyle, cemaliyle müşerref buyursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet, o gül bahçesinden bir buket sunmak üzere kürkiye çıktık. Efendimiz'in hadisi şeriflerini okuyup sizlere manayı şeriflerini nakledeceğiz. Birinci hadisi şerif Hz. Ali radıyallahu anh ve kerremallahu veche, Efendimiz hazretlerinden rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu rivayette bu ki la fakra eşedde min el cehid la fakra eşedde min el cehid velâ bina abedet abed min el akse velâ ibadete set tefekkür üç küçük cümlede üç büyük manayı Efendimiz bizlere talim buyurdular bu hadis-i şeriflerinde. Buyuruyor ki La fakra eşed minel cehil cahil oluştan bilgisizlikten daha büyük, daha musibetli, daha fena bir hakirlik olamaz. Daha şiddetli bir fakirlik olamaz. Yani fakir fakir dediğimiz insan işte ihtiyaç demektir aslında. fakir, muhtaç insan demek oluyor. Alo, alo. Tamamdır. Sen, tamam, tamam. Fakir fakir demek, muhtaç insan demektir. Mala ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var. çeşitli efendim ihtiyaçları var. Bunları karşılayacak karşılıkları yok. Onun için fakir diyoruz o insana. Bir bakıma hepimiz ayrıca hepimiz hepimiz fakiriz. Hepimiz kukarayız. Bu için "En temen kukara bu da Allahu Hamid buyurmuş. Allahu Teala hüccet dedi. Yani ee, Sizler en tüm ey insanlar, ey kullar, ey mahlukat, ey yaratıklar en tümü ilallah. Allah'a muhtaçsınız. Muhtaç olan sizlersiniz. Allahu huvel galiyir, hamid. Allahu Teala Hazretleri hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Alemlerden üstündür. Şimdi hepimiz Allah'ın <gülüyor> canlıyla yani canlı bağlantı kuruyor ve Mahmut Eceşen Hoca Efendi'nin hadis sosyal bilimleri canlı olarak aktarıyor. Evet. Bir kere daha okuyalım. E, radyo bağlantısı kurulmuş oldu. Efendim siz de duydunuz e, anonsundan. La fakre eşedde minel cehil. Eşed kelimesi la leyse manasına olduğu için mansup olacak. Efendim cahillikten daha fena, daha şiddetli bir fakirlik yoktur. Vela gina âvet ahved, âveten min -akıl, akıldan daha faydalı bir zenginlikte yoktur. Vela ibadete set tefekkür düşünmek gibi de kıymetli o kadar o derecede yüksek bir ibadet de yoktur. Şimdi birincisi, efendim cah, cahilliği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, efendimiz şiddetli fakirlik olarak tasvir ediyor. Yani insanın malı olmayabilir. Ne yapalım? Sabreder. Efendim Ekmeği buluyorsa, ekmeği tuza banar, yer. Efendim zeytinle yer. Veyahut efendim bazı büyüklerimiz ekmeğin yanık yerlerini yanık olmayan yerlerine katık yaparlarmış. Öyle yerlermiş. Tarlayı kendisi sürermiş. Kimsenin hakkı geçmesin diye. Efendim kendisi biçermiş. Kendisi harmanını yaparmış. Kendisi el değirmeninde övütürmüş, kendisi yoğurur ekmek yaparmış, kendisi yermiş ki helal lokma yemiş olayım diye. Çünkü haram lokma insanı felakete sürüküyor. Haram lokma insanın boğazından geçip midesine gitti mi onun dünyada ahirette zararı oluyor. Haram lokmayı temizlemek ancak cehennem ateşinde yanmakla mümkün oluyor mümin için. Mümin haram lokma yemişse Allah korusun. O cehennemde yanacak, yanacak, yanacak, yanacak o haram öyle temizlenecek. Onun için büyüklerimiz, tasavvuf büyüklerimiz, din büyüklerimiz, alimlerimiz, e, tabi bizim mezhebimize, itikadımıza göre de biliyorsunuz sahabe-i kiram bütün müslümanların hepsinden üstün bir tabaka. Sahabe-i kiramın en üstünü de hülafay-i raşidin, onların da en faziletlisi Ebu Bekir Sıddık. Biliyorsunuz nasıl kendisine şüpheli yemek gelince bir lokma almış sonra sormuş neden geldi bu diye geliş yerinin saatli olmadığını anlayınca zorla çıkartmış ve demiş ki haramla biten teşekkür eden vücuna cehennem ateşi yapışır yani yememiş bir müşrik dininden gelmiş bayou efendim bir meysir denilen kumar oyunundan efendim ayrılmış bir et olduğu için yememiş yediği lokmayla kusarak çıkartmış ki vücudunda ondan bir fayda meydana gelmiş olmasın. Çünkü haramla vücutta bir hücre meydana gelse onun mutlaka cehennemde yenmesi lazım gelir diye. Yani Ebu Bekle Sıddık Efendimiz eftalil ümmeti aleb tahkik ümmetin en faziletlisidir. Oradan başlıyor bu haram lokmaya bulaşmamak arzusu. Salih büyüklerimizden, Evliyaullah efendilerimizden, firlerimizden, şeyhlerimizden itibaren de bizlere doğru takva yolu geliyor. Ve helal lokma yemek en önemli bir şey oluyor. İnanıyla insan birisi dileniyormuş da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında Efendimiz demiş ki dilenme. Git bir ip al. Elindeki şu eşyanı sat git bir ip al. Almış gelmiş. Tamam bu iple git dağlardan odun topla. Getir sat. Büyük otun, odunu şu kadarı sat. Efendim paranı sağla ve öyle çalıştırmış yani ilenmesini başkasının sırtından, başkasına avuç açarak bir şey e, kazanmasını istememiş. Hz. Ali Efendimizi biliyorsunuz bu hadisi rivayet eden. Hayatında var. Efendim Medine'ye Medine'ye hicret ettikleri zaman Mekke-i Mükerreme'den kolay değil e, insanın yeni bir şehirde iş düzeni kurması. Efendim onların da büyük sermayeleri filan yok zaten. Şimdiki gibi altınlar, güvüşler, hanımların kollarında bilezikler, boyunlar da beşi bir yerdeler. İnsan sıkıştığı zaman hanımlar rica ediyor, aman şunu ver de sermaye yapayım filan diyebiliyor. Hz. E, Ali Efendimiz bir hurma almak karşılığında bir hurma almak karşılığında efendim e, şey yaparmış benim gözüme de takılıyor da eee bir kola bir şey çekermiş ondan sonra bir hurma. Böylece yani bir avuç hurma kazanmış. Medine'ye geldiği zaman bir avuç hurma götürmüş Peygamber Efendimiz'e ona ikram etmiş. O da yemiş. Kendisi de yemiş. Yani alnının teriyle insan Allah vücuduna sıhhat afiyet versin. Nasıl olsa bir ekmek parası kazanır. Tabi oralarda biraz daha zor. Bizde kolay. Bizde otları toplasak bile dağlardan yine karnımızı doyururuz. Bayburt'tan bir Allah rahmet eylesin, cennetlik eylesin, makamını yüksek eylesin. Amcamız vardı, Ruslar geldiği zaman oradan hicret etmişler. 33 kişi aile çıkmışlar Bayburt'tan, Ankara'ya geldikleri zaman 3 tane kalmış. 30 tanesi yollarda o mahrumiyetlerde şehit olmuş, ölmüş. Yani e, mahrumiyetten hastalanmış, açlıktan ölmüş her birisi diyerek bir gömülmüş diyor ki hocam anlatırdı kendisi hocam otların her çeşidini bilirim o acı otları yiye yiye şu ağzının kenarları yarı olmuştur insanların kırıp da böyle sütü çıktığı için zehirli sandıkları otları filan yemişimdir onlar zehirli filan değil diye böyle anlatırdı yani insan e, netice itibariyle ot yer efendim filan çalışır efendim bir kova e, şey çeker bir tane hurma alır bir şey kazanır. Tamam. Ama anlının teriyle kazanmak daha iyi. Yine büyüklerimizden sanıyorum yine Hazreti Ali Efendimizin merakı hep gözümün önüne hafızama geliyor bugün. Efendim önüne halifeyken falüzeç denilen pelte denilen yani efendim bir tatlı getirmişler koymuşlar. Demiş ki tatlıya hitaben söylüyor. Rengin güzel. Kokun da hoş kokuyor galiba lezzetinde de iyi ama nefsimi sana alıştırmak istemiyorum demiş Ama bunu götürün demiş kendi kuru ekmeğini yemiş yani helal lokma yemeye dikkat etmişler harama pek aldırmamışlar eh Allah dileyen insana da buna dayan eden insana da işte bir kolaylık verir hırsı olmazsa geçinir yani insanın yiyeceğinin az olması parasının az olması fakirlik değil asıl fakirlik nedir? cahilliktir ve e, alimlik, bilginlik çok kıymetli bir husus. Diyor ki büyüklerimiz vallahi köle iken ilim sayesinde efendiler kürsüsüne oturmuş nice kimseleri gördüm hayatımda. Köleydi, hizmet ediyordu, hürriyeti de yoktu, esirdi. Ama ilim, irfan öğrendiler, ayet, hadis öğrendiler, dinde fakih oldular. Büyük alimlerden birisi oldu her birisi kürsülere çıktı, efendim ders öğretti ve efendilerinden daha öne geçtiler. Daha yüksek mevgelerine çıktılar. Demek ki asıl bizim dikkat etmemiz gereken muhterem kardeşlerim dinimizi öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Peygamber Efendimiz'i sünnet-i seniyyesiyle siret-i seniyyesiyle tanımaktır, öğrenmektir ve onun yolunda yürümektir. Asıl önemli olan budur. Ve asıl fakirlik dini konulardaki bilgisinin insanın olmamasıdır. Asıl luktaş, asıl fakir, asıl efendim, acınacak insan onlardır. Allah bizi ilim fakiri etmesin. İlimden yön, ilim bakımından, ilim yönünden fakir etmesin. Olmayabiliriz. Yani diploma şart değil. Diploma önemli değil. Bir insan diplomasız da alim olabilir. Ben Gerede'de hatırlıyorum, faturacıydı, Bir zaten muhterem. Ama geledeğin en fakih insanlarından biriydi. Olabilir. Yani insanın ille diploma almış efendim bir okulu bitirmiş olma şartı yoktur. Kendi kendisini bir insan yetiştirebilir. Yine benim Çanakkale'den bir hemşerimi bilirim ki halen sağdır, Allah versin. Mühendisli kendisi ama 30 günden kısa zamanda Kur'an'ı ezberlemişti. Teknik üniversiteyi bitirmeden evvel Sofhül Sitte'yi okumuştu. Ve Efendim 100 bin hadis-i şerif ezberimde, ezberimdedir diye söylerdi, hala sah. Yani insan, evet şey ilahiyat tahsili yapmamıştı ama gayret etti mi, heves etti mi, arzu etti mi, Allah'tan istedi mi Allah verir. Ve ilim en kıymetli şeydir ve cahilliktir, büyük fakirliktir. Onun için hepimizin elinde bu imkan vardır. Yani hiçbirimiz, hiçbirimiz diyemeyiz ki ben esnafım. Ben manifaturacıyım, ben efendim, demirciyim, ben kuyumcuyum, ben dövizcüyüm, ben efendim şuyum buyum diyemez. Dürom var, memurum vesaire diyemez. Çünkü dünya kadar da vaktimiz vardır. Elhamdülillah. İsteset okusak, metotlu bir şekilde diyor i̇bn yani muntazam bir şekilde günde iki saat, iki saat çalışarak en büyük eserlerini yazmış. Günde iki saat mutlak çalıştığım bir insan ömrün bereketi vardır günlerin sayısı azdır diye bir yılda 365 tane gün vardır efendim baya bir alim olur bizim ilme sevgi duymamız ve ilme gayret etmemiz ve ilme koşmamız lazım geliyor hele bu yaşlarda olursa yani çok kardeşlerimi genç olarak görüyorum burada lise talebesi belki üniversite talebesi bu yaşlardan başlanırsa çok daha iyi olur her gün bir takvim sayfasını ezberlesek bile senenin sonunda 365 sayfayı bilen bir alim oluruz yani. İçinde kaç tane hadis vardır o sayfanın? Kaç tane ayet vardır? O bakımdan bu fakirliklerin en kötüsü olan cahillikten kurtulalım. Tabii siz siz belki zaten kurtulmuş insansınız. Az çok diplomanız vardır, okumuşsunuzdur, belki ilahiyatçısınız, belki medrese herhalde okudunuz filan. Fakat umumi olarak Türkiye'nin yüzüne, efendim ahalisine nazar ettiğimiz zaman, baktığımız zaman çok cahillikler görüyoruz. Özellikle Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş ya, bu hadis-i şerif oradan hatırıma geliverdi. Alevi diyeyim diyen kardeşlerimizin, Alevi olan kardeşlerimizin efendim dini konuda bilgilerini mutlaka Hz. Ali Efendimiz'i okuyarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak düzeltmeleri lazım. Televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde okuyoruz, bilgilerinin dinle, Kur'an'la, imanla, Hazreti Ali ve cafer Sadık Efendimizle Hacı Bektaş-ı ilgisi yoktur. Yani kendilerini düzeltsinler. Neye göre düzeltsinler? Sevdikleri Hazreti Ali'nin şeylerini okusunlar. Hadis-i şeriflerini okusunlar. Cafer-ı Sadık Efendimizin fukhunu okusunlar. Hacı Bektaş-ı Veli'yi okusunlar. Görecekler ki güzelmeleri mümkün olacak. Yani öyle sözler söyleniyor ki, öyle laflar duyuyoruz ki, dinden çıkar insan onu söyleyince. Yani cahillikten dolayı insanoğlu Günde kırk defa dine giriyor, kırk defa dinden çıkıyor. Efendim, Sabahleyin mümin olarak sabahlıyor da akşama kafir olabiliyor. Bu kıyamet alametlerinden birisidir. Yani e, Ahir zamanda ümmet o hale gelecek ki mümin sabahlayacak, akşama kafir olacak mümin olarak akşamlayacak sabaha kâfir çıkacak, neden? fitne çok, fesat çok, söz çok mülakaşa çok Efendim, bir gazete okur, bir dergi okur bir abuk sabuk insanın televizyondaki bir saçma sapan şeyini sözünü dinler bozulabilir, onun için aman cahillikten kendimizi kurtaralım kurtaralım, çocuk çocuğumuzu kurtaralım Köyümüzü, kentimizi kurtaralım. Ben şahsen kendi memleketime, köyüme, kentime efendim, hepimizin bir şeyler götürmemiz boynumuza boştur diye düşünüyorum. Çünkü e, oradaki insanlar çoğu akrabamızdır, yatanımızdır. Oralara da efendim yazın münasip mevsimlerde, tatillerde bir şeyler götürebiliriz. Bizim e, üniversiteli genç kardeşlerimize ben yazın diyordum, yani yazınızı bir deniz kenarında, bir eğlence yerinde değil. Efendim bir köyde İslam'ı anlatarak oranın çocuklarına Kur'an'ı öğreterek imanı öğreterek geçirin göreyim sizi diyordum çoğu da öyle yapıyorlardı evet hadis-i şerife tekrar dönelim Peygamber Efendimiz ne buyuruyor La fakra eşedde minel cehil cahillikten daha şiddetli fakirlik olmaz. En büyük fakirlik cahilliktir. Bir ikincisi La dina avede minel akıl akıldan daha faydalı bir zenginlikte olmaz. Evet, bir insan akıllıysa, dağdan gelir, köyden gelir, maydanoz satmaktan başlar, sonra da bakarsınız, efendim, başarı kazanır. Yani hayatta yükselir, yüksek bir mevkiye çıkar. Türkiye'mizde, çevremizde, böyle insanlar çok görebilirsiniz, duyarsınız, efendim. Bunları tabi tebrik ediyoruz. Yani hiçbir şey yokken, efendim, Allah'ın verdiği aklı, basireti kullanarak e, o mentilere çıkabiliyorlar. Demek ki akıl zenginliktir. Çünkü insanı efendim e, işte e, iyi noktalara netice itibariyle götürebiliyor. Tabi akıl Allah vergisi olduğu için bir şey diyemiyoruz. Ancak akıllı olan insanlar Allah'a çok şükresinler diyebiliriz. Hamdü sena etsinler. Yani çok şükür ki bana akıl nimetini verdin. Beni akıl nimetinden mahrum etmedin. Divane eylemedin. Şeyda eylemedin. Mecnun eylemedin. Akılsız, fikirsiz, dengesiz eylemedin diye ne kadar hamdü senalar etsek efendim, o kadar azdır. Allah'ın verdiği nimetler sonsuz üzerimizde. En kıymetlisi de akıl. Evet. Birisini de sevdiğimiz zaman veya efendim yanlış bir şey yaptığını gördüğümüz zaman Allah akıl fikir versin diyoruz. Güzel bir dua oluyor yani. Akıl fikir verirse her şey düzelecek tabi. Vela ibadete ket tefekkür, Efendimiz buyuruyor, tefekkür kadar kıymetli, sevaplı ibadet olmaz. Bakın İslam'ın yüceliğine, kıymetliliğine bakın ki bizim dinimiz yani namaz bir ibadettir tamam camilerde toplanıyoruz, Ramazanlarda aşka geliyoruz, Teravihleri 20 rekat, 33 üç rekata ulaşıyor şeylerle, yasıl namazıyla beraber kılıyoruz, gündüzleri oruç tutuyoruz, aşk ile şevk ile lebeyt çeke çeke, hacca gidiyoruz, yaşattakilere katlanıyoruz orada, taşların üstünde yatıyoruz, taşları yastık ediyoruz, Mina'da, Müzgelife'de, Arafat'ta, sıcakta, mahrumiyetlere katlanıyoruz, ibadet, sevap kazanmak için yapıyor bütün Müslümanlar bu ibadetleri, sevap kazanmak için yapıyor ama, Bakın bu hadis-i şerif ne kadar güzel. La ibadete ketefekkür. Tefekkür kadar kıymetli ibadet yoktur. Hani e, hac kıymetli de çok kıymetli. Hem de masraflı, hem de zahmetli. Hem bedeni sıhhat istiyor, hem de kesenin kuvvetine dayanıyor. Şubeler milyon çıkartacaksın. Uçak bileti alacaksın vesaire vesaire. Şu kadar masraf edeceksin de hacı olacaksın sanıyorum. Yani bu sene 80 milyon, 100 milyondan aşağı gidilip gelmek belki mümbir olmayacak. Yani milyonlar da kolay kazanılmıyor. Binaenaleyh tefekkür gibi ibadet olmaz cümlesi üzerinde iyice düşünmemiz lazım. Yani madem çok kıymetli bir ibadetmiş o halde bu ibadeti çok yapalım da çok sevap kazanalım. Çok tefekkür edelim. Tefekkür tabii mütefekkir insana batılılar filozof diyorlar. en üstünde tutuyorlar. Tarih boyunca namları yaşıyor. Efendim izzeti itibarı kesilmiyor bizim tabi mütefekkirlerimiz İslam mütefekkiri dediğimiz büyük tatlar. Mesela Mevlana Celalettin'in Rumi. Mesela efendim İmam-ı Azam Efendimiz. Mesela büyük itikat imamlarımız. İmamı efendim İmam Maturidi vesaire. İmam Serahsi efendim. Tamam. Yani böyle tefekkür e, sayesinde asırlar boyu namları yürüyor. O ayrı. Bir de o tefekkirleri sayesinde efendim Allah'tan büyük sevaplar kazanıyorlar. Şimdi biz de neler düşünmeliyiz? Bir kere efendim eee insanın Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini, hikmetlerini düşünmesi lazım. Etrafındaki olaylara ibretle bakması lazım. Bu olayların nasıl olduğunu, neden olduğunu anlayıp Allah-u Teala Hazretlerinin kudretine hayran olması lazım. Hikmetlerine hayran olması lazım. Çünkü her olayın arkasında Allah'ın kudreti var ve hikmeti var. Oradan allah Teala Hazretlerinin varlığına, birliğine yakınının sağlam bağlılığının, inancının kuvvetlenmesi lazım. Sonra akıbetini düşünmesi lazım. Ahiretini düşünmesi lazım. Yunus Emre'nin ne kadar güzel ilahisi var. Ben buyurdum buyruğumu tutmadın derse Mevlam, ben ne cevap vereyim? Soruyu kendi kendine şimdiden soruyor. Ben buyurdum ey Yunus, sen dünyadayken benim buyruğumu tutmadın derse bana Mevlam, ben o zaman ne cevap veririm diye şimdiden düşünüyor. Güzel bir düşünme. İleride, ahirette düşünse kıymeti var mı? Yok. Neden? Şerrün nedameti, yeniler kıyameti. Pişmanlıkların en berbatı, Kıyametteki pişmanlıktır. O zaman çağırıyor, ama burada çağara Yani burada ben Allah'a nasıl cevap veririm sonra, nasıl hesap veririm sonra diye düşünürse, tabi yaptığı işe dikkat eder, yapacağı kötülükten vazgeçer, yapmaya tembellendiği ibadeti taati hayratı hasenatı yapar, boş durmaz. Bir anını boş geçirmez, gecesini gündüzünü ibadetle, taat ve hayratı hasenatla değerlendirir. Finale efendim tefekkürün böyle müspet çeşitleriyle zihnimizi meşgul edelim. Durduğumuz yerden efendim büyük sevaplar kazanacağız. İslam'ın böyle insanın acayibine giden, güzel e, enteresan belki İslam'ı tam öğrenmemiş olan insanların da ilk dünce hayret edecekleri tarafları vardır. Birisi de budur işte. Tefekkür de bir ibadettir ve onun kadar kıymetli ibadet de az bulunur. İnanen tefekkür edelim. Kurşatı bulduk mu, başımızı eğelim, gözümüzü kapatalım, tefekkür edelim, ne yapacağım yarın, sabahleyin evden çıkarken tefekkür edelim, bugün, gündüz, neler yapabilirim Allah'a yarayacak sevaplı iş olarak, akşam eve geldiğimiz zaman tefekkür edelim, bugün günümü nasıl geçirdim, faydalı mı geçirdim, karda mıyım, ziyanda mıyım diye tefekkür edelim, Çocuk çocuğumuzu nasıl yetiştiririz diye tefekkür edelim, Müslüman kardeşlerimize nasıl faydalı olabiliriz diye tefekkür edelim. Hiç düşündünüz mü, durduğumuz yerden Bosnalı kardeşlerimize ne gibi faydamız olabilir? Azerbaycanlı kardeşlerimize neler yapabiliriz? Ben şu Avrupalılara, Batılılara, Amerikalılara, düşmanlara hayret ediyorum. Böyle bir durum oldu mu hep birden ayağa kalkıyorlar, hepsi birden. Hepsi birden kendisiyle doğrudan doğruya ilgili olmasa bile beraber reaksiyon gösteriyorlar, ayağa kalkıyorlar. Onlara karşı bir şey yapılmıyor. Şimdi ben şu İsrail ile Ürdün'ün anlaşmasında mesela düşündüm. Küçük bir düşünce benimki de. Şimdi Avrupalılar yapsaydı böyle bir anlaşmayı yani Ürdün Avrupalı olsaydı İsrail ile uzun zaman kavga etmiş anlaşma yapıyor. Bir sürü taahhüt kopartırdı. Dedi ki şunu şöyle yap, bunu böyle yap, öyle. Şunu şöyle yap, öyle. Bunu böyle yap, öyle. Mesela madem Arap birliği var kendi aralarında. Libya'yı affet, Libya'yı terörist devlet stadesinden çıkart, ben de imzayı atayım. Taviz kopartacak ya, sen ona... Çünkü adama ambargo uyguluyor, bir şey aldırtmıyor, verdirmiyor, petrolünü sattırmıyor vesaire. O da onun güya kardeşi. Peki tamam, imzalayacağım ama sen de Libya'ya karşı bu yaptırımlarını kaldır. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. E, kardeşlik olsa, düşünse böyle yapılır. Ama böyle olmadığı için yapılmıyor. Veya deriz ki sen Sırpları Avrupa'da destekliyorsun, ben de sana petrolü vermiyorum Amerika'ya. Amerika'ya. Suda mesela, Suda'lu diyebilir ki siz benimle alay mı ediyorsunuz? Bizimle alay mı ediyorsunuz siz? Hem öyle diyorsunuz hem böyle diyorsunuz hem bir taraftan dolaylı yoldan Sırpları destekliyorsunuz. Olmaz öyle şey. Ya onu öyle yaparsın ya da ben de sana petrolü vermem. Diyeceğine abıcı adam, işte evlenecek çevirecek senin dediğin noktaya gelecek mecburen. Demek ki. Yani durduğumuz yerde bile hiçbir şey yapamazsak dua ile bile faydamız olur. Çünkü duanın, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dua, gelmiş olan belayı da defeder, gelecek olan belayı da durdurur. Duanın faydası vardır. İnen hükmü ilahiye de, inmemiş olan hükmü ilahiye de faydası vardır duanın. Dua, benim hoşuma giden şeylerden birisi hatırlıyorum. İlk defa askeri birliklerimizi Kore'ye gönderdiğimiz zaman askerler nereden bilecek bu işi? bizim Çanakkale'deki köylerde askerler için Selahat-ı Tehrici'ye çektiler. 444 Selahat-ı çekti. Orası, orası. Neden? Askerlerimizin Mevlam Mevlamız muvaffak etsin. Başarılı olsun. Nasıl başarılı oldular? Nasıl konuru baskınını yardılar? Nasıl efendim şöyle yaptılar, böyle yaptılar? Nasıl oldu? Efendim şu Türk askeri böyledir, bilmem ne. Öyledir ama arkasında da dua edenler var. Hiç onların bilmediği. Yani köyde, kentte o senin efendim ak e, başörtülü, eli tesbihli, yüzün nurlu hacil inelerin duasını Allah reddetmiyor işte. Ondan dolayı oluyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İnevat, tunsarul ve turzakul ne bir dua için. Sizin mutladi ilahiyeye ya Allah'ın yardımına zaferle masar olmanız ve rızıklara ermeniz, rızıklandırılmanız, içinizdeki zayıfların hürmetindedir. Zayıflar, çocuklar, hastalar, biçareler, yaşlılar. Efendim, saçı sakalı ağarmışlar, ağzı dualılar, sizin bir şey veremediğiniz, efendim, kıymet vermediğiniz zayıf insanlar, fakir, miskin insanlar. Onların hürmetine şey yapıyorsunuz. Yağmur yağmıyorsa belki onları kırdığınız için yağmıyor. Belki günahlı işler yaptığınız için yağmıyor yağmur. Rızık kesiliyor çünkü rızkı Allah onlardan dolayı verdiğini beyan ediyor. İnanaleyh, Muhterem kardeşlerim, insan düşündü mü neleri düşünmesi gerektiğinde bulur. Düşünce her şeyin şeyi oluyor, motoru ve anahtarı olmuş oluyor. Çok düşünelim, düşünme bir ibadettir. Başka ne ibadettir? hadis şeriflerle sabit, sükut da ibadettir. Hani hep konuşuyoruz ya, hocamız cennet mekan Ankara'ya geldi. Biz de Ankara'dayız o zaman, ben ilahiyattayım. Bir zenginin evine gittik, şöyle oturduk, sükut ediyoruz. E hocamız var, istersen konuşur. Sükut ediyoruz. En sahibi rahatsız oldu. Ya ne susuyorsunuz? Konuşsanıza. Bilmiyor şeyin. Şükütün dahi efendim, kıymeti olduğunu, büyüklerin yanında öyle gelişigüzel konuşulmayacağını bilmiyor. Konuşsanız de, ne olacak konuşun? Susmanın da kıymetini bil. Sen içinden Allah de. Veya tefekkür et. Zaten tefekkür etmenin şartı efendim, konsantre olmanın şartı nedir? İnsanın konuşmayacak ki, sükut edecek ki tefekkür de mümkün olsun. Sonra gördüğü şeylere ibret nazarıyla bakarsa insan, tabii onlardan ibretler çıkartırsa onun da o da bir çeşit tefekkür olmuş oluyor. Tefekkür ibadetinin sevabından gafil olmayalım. Fırsatı kaçırmayalım. Bundan bol bol istifade edelim. Bol bol zamanımız vardır. Tezgahın başında oturuyoruz, müşteri bekliyoruz, tefekkür edelim. Memuruz Otobüse bindik, iş yerimize gidiyoruz. 45 dakika iş yerine gitmek sürüyor. Tefekkür edelim, zikredelim. Değil mi? Bu gibi şeylerle sevabımızı arttıralım. Diğer hadis-i şerif, bakın Allah'ın hikmetine, tevafuka ki, bu hadis-i şerif de Hazreti Ali Efendimiz'den. İçinizde efendim Hz. Ali Efendimiz'i sevenler çok da ondan böyle rast geliyor, bilmiyorum. Efendim, la kavle illa bir amel. Ve la kavle ve la amele illa bir vela Ve la kavle ve la amele ve la niyete illa bir isareti sünne. Bu da dört kısa cümledir. Bu kısa olması cümlelerin sizin lehimize. Çünkü Peygamber Efendimiz'i dinleyen sahabe-i kiram kulaktan alırlardı sözleri o hadisleri öyle rivayet ettiler. E, uzun bir şeyi kulaktan alıp da hafızasında tutmak zordur. Ama kısa olanı hatırda tutabilirsiniz. Fakat tabi bizim zihinlerimiz çeşitli yüzumsuz şeylerle yoruluyor. 20. yüzyılın insanı olarak bizlerin zihinlerimiz nelerle yoruluyor? Futbolla yoruluyor. Gazetenin zıvır zıvır havadisiyle, magaziniyle yoruluyor. Efendim, dışarıdaki abuk sabuk olaylarla vesaireyle yoruluyor. O, o mübarekler gibi değil. Onlar bir duyduğunu bir defa da hafızasında tutabiliyorlar. Geçen gün televizyonda bir yerde gördüm. Bilgimatik diye bir şeyde. Kızın birisi çıkıyor. Kalabalığa dönüyor. Arka tarafa 20 rakamla 20 tane kelime yazıyorlar. İngilizce hepsini say bakalım diyorlar, karışık söylüyorlar. Hepsini sırayla bir, şu, iki, bu diye söylüyor. Karışık soruyorlar, karışık da cevap veriyor. Yani ne? Bir söyle işte kulağı alıyor, hafızasından nakşe oluyor, unutmuyor. Demek ki insanoğlunun kullanırsa kabiliyeti var. Sonra spikerde diyor ki, bu kabiliyet sizde de vardır. Çalıştırırsanız sizde sahip olabilirsiniz. E düşünün sizde hadisin şerefi ben Hatırımda tutacağım da hanımıma, çocuğuma söyleyeceğim diye dinlerseniz daha kuvvetli dinlersiniz. Benim rahmetli anam ben küçükken beni giydirir, donatırdı. Hadi evladım cuma namazına git derdi. Ben küçükken. Ama derdi hocayı iyi dinle, sonra gel bana anlat derdi. Ben de e, anneme anlatacağım diye efendim, hocayı can kulağıyla dinlerdim. Öyle geldiğim zaman da hoca mindere çıktı, şöyle dedi, böyle dedi dedikçe, iki devirde annem bana aferin, maşallah, aferin, maşallah derdi. Bir teşvik düşünüyorum şimdi çok güzel, pedagojik bakımdan insan yetiştirmek bakımından çok güzel bir şey. Yani insan öğrenmek maksadıyla dinlerse hatırında kalıyor. O zaman kapıyor. Ama o maksatla dinlemezse o zaman hatırında kalmaz. Valla hoca bir şeyler söyledi ama ne söyledi bilmem. İyi konuştu, iyi konuştu. Ama ne söyledi? Valla bilmem, unuttum. Buradan girdi, buradan çıktı. Neden? Dikkatli dinlemiyoruz. Bir büyük şehire bir hadis alimi gelmiş. Şunu bir deneyelim demişler o şehrin ahalisi. Gitmişler 30-40 kişi ziyaretine. Tanışalım demiş. Senin isminle, babanın isminle, memleketinle, seninle, seninle, seninle. Ondan sonra hepsini dinledikten sonra sırayla hepsine sen şusun, sen şusun, sen şusun diye bir dinleyişte efendim söylemiş. Yani... 30-40 tane ismi. Demek ki dikkatle dinlersek, kendimizi alıştırırsak olur. Hafızlık yapan büyüklerimizi biliyoruz. İlk başta ezberlemek çok zor gelirdi ama sonra açılıp efendim, insanın hafızası kuvvetleniyor, okuduğu sayfayı kolayca ezberine alıyor diye söylüyorlar. İnanenle efendim ne yapalım? Dikkatle dinleyelim. Şimdi gelelim bu ikinci hadis-i şerifin kısa kısa olan cümlelerine. Birinci satırınızda kaldım. Dur bakayım ben gözlerimi kapatayım. Sıralamaya çalışayım. La fakra eşedü minel cehil. Bakmıyorum. La fakra eşedü minel cehil. Eşedde minel cehil. Cahillikten daha şiddetli fakirlik olmaz. La gına a ve de la a Mier akıl, akıldan daha faydalı bir zenginlik olmaz. Bu madem bir zenginliktir insan olduğu için. Üçüncüsü hep hepinizin hatırında kalmıştır. La ibadete, şük tefekküv, kim? Hazret-i Ali e Bak bu, işte bir hadis, şerh ezberlediniz. Kıyamet gününde 40 hadisi ezbere bilen insanları Allahu Teala Hazretleri alim hesabına sayacak, alimlerle beraber haşredecekmiş diye rivayetler vardır. 13 için can kulağıyla dinleyin. Bir tanesi tamam. Kaldı 39 tane. Eskiden, eskiden bildiklerimiz de var. Gelelim ikinci hadisi şerife. La kavle illa bi amel. Efendimiz söylüyor. Hazreti Ali Efendimiz ondan duymuş. O rivayet ediyor bize. La kavle illa bi amel. İşlem, eylem, yapma, fiil olmadan söz olmaz. Söz, işle olacak. Yani boş söze kıymet verilmez, kıymeti yoktur. Uygularsa, tatbik ederse kıymeti vardır. İlmi ile amil olursa insan kıymeti vardır. La kavle illa bir amel. Boş söz yok ancak iş yaparak, iş yapmakla var. Yani yaptığını söylediğini dinleyecek. Efendim yalan söylemeyin. Şöyle yapın, böyle yapın, kalkın, davranın, İslam için çalışın. E sen ne oturuyorsun? Söylüyor söylüyor, kendisi bir şey yapmıyor. Ha, kendisi de yapacak. Sırf söz yok. Sırf söz yok, ancak söylediğini uygulamak var. O zaman olursa, uygulamalı olursa amel etmek şekilde, ilmiyle amil olmak şekilde olursa kıymetli. Aksi takdirde öyle söz şey yok. Boş söz yok diyor Efendimiz bir. Vela kavle vela amele illa biniyye. Söz ve iş de kıymetli değildir. Ancak niyet ile olursa kıymetlidir. Onun için biliyorsunuz her işimizi yaparken dinen ne yapıyoruz? Niyet ettim şöyle yapmak. Niyet ettim yarın Ramazan orucu tutma. Niyet ettim efendim öğle namazının tarzını şu imamın arkasında cemaat olarak kılma. Niyet ettim, niyet ettim, niyet ettim. Diyoruz değil mi? Ha, neden? Çünkü söz ve iş olmaz ancak niyetle olur. İnsanın ne yaptığını bilmesi lazım. Dayesi olması lazım kafasında. Gönlünde niyeti olması lazım. Niyeti olursa o zaman sözünün ve onu işlediği zaman meydana gelen fiilinin kıymeti var. Niyet olacak. Onun için her işte işi yapmadan evvel niyetinizi kontrol edin. Niyetinizi tasfih edin. Tasfihi niyet edin. Yani niyetinizde bir bozukluk varsa düzeltin. Şimdi biz ilahiyat fakültesine öğrencileri yoklamayla alıyorduk bir ara birkaç sene öyle yaptık. Karşımıza alıyoruz, imtihanı kazanmış, yazılı imtihanı kazanmış çocukların mülakatı alıyoruz. Soruyorum bir tanesine, sen niye ilahiyat fakültesini seçtin? Diyor ki, hocam bizim orada diyor, öyle yobaz Müslümanlar var ki, onlarla mücadele etmek için ilahiyatı seçtim Olmaz. Neden olmaz? Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, mülatafe etmek için ilim öğrenen makbul değildir. Münatafe için öğrenilmez değil. Allah'ın yolunu öğreneceğim, rızasını kazanacağım diye öğrenir insan. Kavga gürültü için öğrenmez ki. Hem alim oldu mu, insan başkasına kızmaz, acır. Şefkatle tedavi etmeye çalışır, yola getirmeye çalışır. Ona doğruyu efendim severek öğretmeye çalışır. Demek ki niyet güzel olacak. Sözün, işin kıymeti niyetle. Niyeti güzel olursa sevap kazanır, niyeti fasit olursa, kötü olursa, sevap kazanmaz misal adamın birisi camiye geldi benimle beraber namazı kıldı ben sevabı kazandım o adam sevabı kazanmadı olur mu? olabilir olabilir Neden? benim niyetim Allah'ın rızasını kazanmaktır ben sevabı kazanırım sevap alırım onun niyeti de caminin önündeki zengin adama kendisini gösterip ondan sadaka koparmaktır onun gözünün gördüğü yerde namaza durur efendim hemen sonra işte bak namaz mıyım bilmem neyim diye para ispeyecek ondan borca ispeyecek Ha niyeti onu kandırmak için onun gözüne şiirin görünmek için o zaman o sevap almaz niyet bozuk oldu mu namaz bile fayda vermez niyet bozuk oldu mu efendim oruç bile fayda vermez onun için niyet güzel olacak güzel demek ki boş söz yok iş var İş ve sözün de kıymeti yok, niyet güzel olacak, iyi niyetle olacak. İki. Üçüncüsü, vela kavle, vela amele, vela niyete, bu üçünün de kıymeti yok. İlla bir isabeti sünne, ancak sünneti seniyye, nebebeye uygun olmak şartıyla kıymeti var. Adamın niyeti var ama yaptığı iş sünnete uygun değil. Mesela ne diyoruz? Sünnete uygun olmayan işlere bidat. Bidat diyoruz. E, bidatların dalalet olduğunu, bidatının sahibiyle beraber cehennemde azat göreceğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Binaenaleyh bidat olmaması lazım yaptığı şeyin sünnet olması lazım. Mesela bizim İstanbul'da Şehzadebaşı Camii var. Benim küçüklüğümde Zatarişen cisimde okuduğum için bilirim. Helvacı Baba diye bir zatın kabri var avlusunda. Efendim eğer babanın kabrin etrafında 7 defa dolaşırsan efendim şöyle olur, böyle olur. Ne olacak? Kabrin etrafında dolaşmak diye bir sünnet yok ki. Yok öyle bir şey. Ondan bir sabah alır mı insan? Alamaz. Efendim 40 tane kabrin efendim önüne 40 tane mum yakarsan muradın hasıl olur. Yok ki böyle bir şey. Mumu bulsaydı sahabilerin kendileri evlerinde yakarlardı. Yok böyle bir şey. Peygamber Efendimiz'in o zamanında. Ölüye num yakacaksın ne olacak? Ölü kendisi dünyadayken sevaplı iş yapmışsa kabire nurludur. Kabir nursuzsa, azap geliyorsa senin dışarıdan num yapmanın faydası yoktur. İslam bir adet değildir bu. İnanıyla yapılan iş haris niyetle de olsa efendim kıymeti yoktur. Efendim şeye çıktık, dağın birisine çıktık, orada kalabalıklar gördük, ellerine horozlar almışlar filan. Ne olacak? Dediler ki bu horozları kurban edeceğiz kurban etmesi yok İslam'da. Yani eski anneannelerden, kültürlerden alınmış, yanlış şeyler. Ha, bit'at. Demek ki yapılan iş iyi niyetli de olsa, dinin aslına, esasına, özüne, Efendimiz'in yoluna uygun değilse, onun da kıymeti olmuyor. O halde, sevgili kardeşlerim, iş burada mühim bir noktaya geliyor ve çok mühim bu. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i hepimiz öğreneceğiz. Hayatını öğreneceğiz. Hadis-i öğreneceğiz. Hayatı hakkında efendim Asım Kürsal Hoca Efendi var biliyorsunuz. İslam tarihi diye güzel bir eser yazdı. Hatta ziya Ul Hak Pakistan'a çağırdı onu. Madalya'da büyük mükafat aldı. Törende şeyden mükafat kazandı. Mesela hayatını böyle bir güzel kitaptan okursunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Buhari'nin Buhari'nin İmam Buhari'nin sahihini Açıklamalı tercümesi var, e alıp bunu okursunuz. Belki kütüphanemizde vardır, daha küçüğü efendim şey var, İmam Nebevi'nin yine Diyanet Geçiliği olan Riyazü's-Salihini var. Alın okuyun, hem de sahih kitap hadisleri toplamış, binaenaleyh sünneti öğrenin. Ben şimdi Medine-i Münevvere'de ihtiyar, paşalıktan emekli bir Arap, yani Suud şeyinde, ordusunda görev yapmış, emeklidir. Kimsenin ziyaretine gitmiştik. Müslüman adam, mütedeyyin adam bize güzel kokuyu ikram etti. Ben de sağ elimi uzattım. Dedi sonunu uzattım. Ben gene sağını uzattım mütedessim. Yok dedi sonunu uzattım. Ben gene e, sağ daha iyidir falan değil de hayır dedi. Hayır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel kokuyu sol avucuna alırdı. Sağ elim işaret parmağıyla oradan alıp Sürülecek efendim şeylerle, kaşına filan. Oradan sürer dedik Tamam, Allah razı olsun dedik. Öğrenmiş olduk. Sonradan hocamızın kitabında da öğrendik. Sol avucunu alacak, sağ parmağıyla gene süreceği güzel yerlere sürecek. Eh, sünnet öyleymiş, tamam. Sevindim, memnun oldum. O da güzel bir şey öğretmiş oldu. Demek ki yaptığımız her şeyi Efendimiz'in tavsiye ilgili yapacağız. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra, Süreyi haşrın sonundaki üç ayeti yani huwallahül lezi ayetlerini bir kimse üç defa euz bil lahiz alim şeytanir racim bismillahirrahmanir rahim diyerek üç defa euzu çekip bu tarzda euz bil lahiz alim şeytanir diyerek, de, diyerek okursa bin melek sabah okumuşa, okumuş ise akşama kadar akşam okumuşsa sabaha kadar onun için Tevbe ve istiğfar eder buyuruluyor. Sahih hadis-i şerif. Eh, demek ki bunu böyle okuyacağız. Bu tarz okuyacağız. Yani nasıl söylemişse Efendimiz öyle. Kimisi efendim tamam Eûz-i 40 kırk türlüsünü okuyor orada. Yani başka şeyler ilave ediyor. Efendimiz ne demişse o kadar kafir. Ne fazlası ne azı. Ne eksik yapmalı ne fazla yapmalı? Tam Sünneti Seniye isabet etmeli. Bak burada da ne diyor? Söz, iş ve niyet kıymetli olmaz. İlla bir isabeti Sünne, Sünneti seniyeye isabet ederse, tam ona tıpatıp uyarsa, o zaman kıymetli olur. O halde hepimiz Sünneti Seniye'yi nebeviyi iyi öğreneceğiz. Müslümanlar arasındaki kültür birliğini, kardeşliği, örf ve adet birliğini sağlıyor Sünnet. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Pakistan'daki de aynı hadisleri okuyor. Malezya'daki de aynı hadisleri okuyor. Efendim Mısır'daki de aynı hadis-i şerifleri okuyor. Böylece kendi hekimizin arasında yadırgamadığımız bir müşterek hava. Aynı tarzda ibadet, aynı tarzda selamlaşmak, aynı tarzda gelip gitmek Efendim vesaire tarzında örf adet teşekkül ediyor. Yani İslam kardeşliği ve İslam örfü adeti hadis-i şerifle sağlanıyor. Onun için hadis-i şerifleri çok iyi öğrenin. İlk öğreneceğiniz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in yazısını okumasını yani yazısını okumasını öğreneceksiniz bir. Tabii yazmayı da öğrenirseniz daha iyi. Hattattık da ayrı. Önce okumasını öğreneceksiniz bir. Ondan sonra hatim indirmeyi, efendim böyle her gün bir miktar okumayı öğreneceksiniz. Onu adet edineceksiniz. Ondan sonra ayetlerinin manasını böyle üçer beşer onar, neyse grup grup ayetleri öğreneceksiniz. Allah'ın bu bana indirdiği ayetler diye, biz insanlara hitabı diye çocuk çocuğunuza beraber okuyacaksınız, Kur'an öğreneceksiniz diye. Bir de bir hadis kitabından Resulullah Efendimiz'i öğrenmeye başlayın. Efendimiz bakalım neler tavsiye ediyormuş. Nereden başlayın? Diyanetin neşrettiği riyaz Salih'in kitabını okumaktan başlayın. Bir bitsin bakalım. Çok güzel kitaplar var, çok kıymetli kitaplar var. Hazine gibi değerli efendim kitapçılarda satılıyor. Belki senin kütüphanemde ve benim kütüphanemde de mevcut da okumuyoruz. Okumamız lazım. O zaman da ne gerekiyor? Günümüzün bir saatinde ben kitap okumaya vakit ayıracağım dememiz gerekiyor. Ben işçiyim, arz edelim. Fabrikada çalışıyorum, altıda çıkıyorum. Sabahleyin okuyamam, erken gidiyorum. Akşama yolluyorum, tamam. Artı gel, şu, şu işini yap, bu işini yap, yemeğini ye. Dokuzla on arasında bir saat çoluk çocuğunla bu işleri yap. Yarım saat Kur'an-ı Kerim, yarım saat Hadis-i Şerif. Bu meşhur Kennedy'ler vardı. Robert Kennedy senatör oldu, efendim öteki öldürülen Kennedy, reis-i cumhur oldu, ikisi bilmem ne oldu, ikisi bilmem ne oldu. Ben bunları merak ettim hayatlarını okudum, mühterem kardeşlerim her akşam babalarının huzurunda yemek sofrasında toplanırlarmış masada ve yemek sofralarında çeşitli meseleleri ciddi ciddi müzakere ederlermiş demek ki yemek masaları bir ilim ve efendim e, tefekkür şeyi haline geliyor. Önce çocuklar aileden meseleleri büyüklerin yardımıyla yordamıyla düşünmeyi, yorumlamayı, açıklamayı efendim öğrendiği için sonunda kaliteli evlatlar olmuşlar. Yani reis cumhurun olmak kolay değil. Bir Amerika gibi büyük devlete elçi olmak, senatör olmak kolay değil. Yani kaliteli yetişmişler. Demek ki biz de evimizde böyle bir akademik ilmi efendim şey adet meydana getirebilirsek olur. Efendim benim daha henüz evim yok. Ben bekarım, yurtta kalıyorum. Tamam, senin durumun daha müşahit Çünkü çoluk çocuk derdi başına Çökmemiştir. Emrinim sen akşam da okusun, sabah da okusun, gece de okusun, öğlen de okusun. Senin durumun daha bir sahtek. Çünkü ya burs alıyorsun ya baban memleketten parayı gönderiyor. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurmuş? Tezabecu, kabile en tezabecu. Tallemu kabile en tezabecu. İlmi evlenmeden evvel öğrenin. Sonra demiş imkan bulamazsınız. Çünkü çocuk vücutlar herhalem iş vardır, para vardır, kazanma derdi vardır vesaire olmaz. Gençlerin durumu daha müsait. Emeklilerin durumu en en güzeli, en müsaiti. Çünkü emekliye hem maaş geliyor hem de hayatını tazim etmiş, evi var, arsası var. Geriye kalıyor okumak, anlamak, öğrenmek ve İslam için çalışmak. Ne mutlu emekli olanlara. Ben de emeklilerden biriyim elhamdülillah. Efendim işte oraya buraya geziyoruz, böyle kürsülere çıkıp da konuşma imkanımız oluyor. Evet, bu hadis-i şerifte güzel, bir daha tekrarlayalım. Ee, ezberden kapatarak şöyle. La kavle illa bir amel ve la kavle ve la amele illa bir niye ve la kavle ve la amele ve la niyete illa bir isabet-i sünnet. Üç kademede. Söz yok ancak işle beraber olursa kıymeti var. Söz ve iş yok ancak niyet iyi olursa kıymeti var. Söz, iş ve niyetin kıymeti yok ancak sünnete uygun olursa kıymeti var. İki. Kaldı 38 Cennette efendim mahşer günü alimlerden olma az kalıyor yani. Gelelim üçüncü hadisi şerife. La yuqminu ahadukum hatta ahabba ileyhi min velidihi ve validihi ve nasi Bu da Muhannem Müslimin ve bütün sahih hadis kitaplarının çoğunda yer alan Enes radıyallahu ahtem rivayet edilmiş bir başka hadis-i şerif. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: La yuqminu ahadukum sizden biriniz iman etmiş olmaz. Mümin olmaz. Hakkıyla mümin olmaz. Hatta ekune ahabbe ileyhi ben ona daha sevgili olmadıkça nereden? Min veledihi evladından çocuğundan ve vali babasından ve nasi ecmain. Bütün insanlardan. Yani bütün insanlardan evladından o çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan ben ona daha sevgili olmadıkça o kimse gerçek mümin olmaz. Sizden biliniz beni çocuğundan, babasından ve bütün diğer insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hem de bu hadis-i şerif kıymetli ve sahih ve sağlam bir hadis-i şerif. Şimdi bunun bu hadis-i şerif de Efendimizin ağzından çıktığı kesin gibi olduğuna göre. Şimdi bunu düşünelim. Biz kimleri seviyoruz etrafımıza? Gerçekten çocuğumuzu severiz. Peygamber Efendimizin bu hadisindeki gibi. Herkes çocuğunu sever, korur, kollar, efendim, iyiliğini ister. Çok çocuğumuz için çalışıyoruz. Anne ve babalar ebeveyn olarak. Çocuğumuzu severiz. Başka? Revali bir kim? Babamızı severiz. Anamıza, babamıza. Canımız sever. Yani onun, o bizim. Küçükken bize baktılar, büyüttüler. Çok efendim üzerimizde hakları var. Ama bak baba hakkı ölenmez Ve çok severiz tabii onun için. Canımızı veririz. İki. Sonra başka insanlardır. İnsanlardan da sevdiğimiz vardır tabii. Çeşitli şeyleri seviyor insanlar. Efendim bu sevgiler bazen bir arkadaşı çok severiz. Kafası kafamıza uyduğu için efendim huylarımız denk düştüğü için bir arkadaşı öteki arkadaştan fazla severiz. Veya efendim bir aileyi sever insan. Veya efendim bir kadını sever erkekse, erkek kadınsa erkeği sever. iş anlaşmalarla evlenirler falan. Yani çeşitli sevgiler olabilir. Peygamber Efendimiz diyor ki bunların hepsinden daha çok beni sevecek. Çocuğundan da, babasından da, bütün başka insanlar kimler varsa yani sevilebilen onlardan da beni daha fazla sevmedikçe mümin olmuş olmaz diyor. Gayet minnet inanmış olmaz mümin olmuş olmaz diyor şimdi tabi bir insan la ilahe illallah dedi mi mümin oluyor la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi mümin oluyor buradaki bu sözün manası ne hakiki mümin olmaz sağlam müslüman olmaz benim sevdiğim istediğim tarzda müslüman olmaz Allah'ın efendim sevdiği bir kul olmaz demek muhtemelen kardeşlerim bu çok önemli bir nokta ölçün bakalım kendi aklınızda kendi efendim sevgilerinizi kontrol edin ve ölçün. Yani Resulullah sevgisi içinizden ne kadar? Nereden seviyorsunuz? Çok seviyorum. Bırak şimdi paravrayı. Çok seviyorsun ama nereden belli? Nasıl yani çok seviyorsun? Sonra hadis-i şerif de var. Ee, Allah'ın sizi sevip sevmediğini merak ediyorsanız, acaba Allah, ben Allah'ın sevgili kulu Allah beni seviyor mu? Sevmiyor. Merak etmez mi insan? Sev, merak eder. Allah'ın sizi sevip sevmediğini merak ediyorsanız, sizin Allah'a karşı duygularınız nasıl ona bakın diyor Peygamberimiz. Sen Allah'ı nasıl seviyor musun? Biz Yunus Emre'nin divanını okuduk dün. Ee, yani Yunus Emre baş sayfadan son sayfaya kadar aşkullah, muhabbetullah'tan bahsediyor. Allah için yanıp yakılmaktan bahsediyor. Beni diyor öldürseler, yaksalar, kül etseler, küllerimi havada savursalar ben gene Allah'ı severim diyor. Toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni diyor. Böyle yani coşkun bir sevgi var. Mevlana Celalik'in Rumi'de müthiş, maizam bir sevgi var. Eşref olur Rumi ne diyor? Ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin canalinden ayırma. Balığın canı su içre dirilir, ilahi balığı gölden ayırma. Eşrefzade senin kenden kulundur. İlahi kulu sultandan ayırma. Yani bir sevgi ifadesi var. Şimdi sen Allah'ı seviyor musun? Sen Resulullah'ı seviyor musun? Tabi seviyoruz deriz. Buna hiç kimse hayır demez. Allah'ı seviyorum, Resulullah'ı seviyorum. Ama bu sevgi dudakta mı, kalpte mi? Yani dilinde mi söylüyorsun? Yoksa içinden gerçekten seviyor musun? Küçükken bize bir hikaye anlatırlardı. Oğlan, anne beni evlendirsin, babam demiş. Hanım da efendiye gitmiş, arada tercümanlık yapıyor, eskiden babalarla öyle kolay konuşulmazmış. İşte oğlan evlenmek istiyor. Gitsin demiş, bir altın kazansın da öyle gelsin, evlendireyim yani ev idare edecek. Kolay mı? Bir altın lira kazansın, senin para kazandığını. E çocuk çıkmış dışarıya, zengin çocuğu, ev çocuğu, efendim, hanım evladı diyoruz. Efendim. Bakış kime gidecek ne diyecek yük taşımaz hamallık yapmaz çarşıda pazarda bir şey şey yapamaz laf lafı açıyor Hz. Ali Efendimiz de gene geldi hafızlama bir menkabesi bir kılıç satıyormuş Hz. Ali Efendimiz çarşıda demiş ki ey insanlar bu sattığım kılıçla Resulullah'ın çevresinde nice düşman savaştırmışımdır nice müşrik kesmişimdir ''Vallahi evde yeterli param olsaydı bunu asla satmazdım.'' filan bir kılıcı öyle satmış. Yani mahrumiyet çekiyorlar da, evin ihtiyacı için satmak zorunda kalıyorlar. Tabi sengin çocuğu satmamış, bir şey almamış, yapmamış filan. Annesinin gelmiş, boynuna sarılmış, annem sen iyisin, hasta bilmâna, hadi senin şu altınlarından ver bir tane. Efendim almış, Babasına götürmüş. Baba para kazandı. Parayı alır almaz babası denize savunmuş atmış. Çocuk bir denize bakmış, bir babasının yüzüne bakmış. Babası demiş git, olmaz. Alkın gelmemiş de. Git bir tane altın kazan öyle gel. Allah Allah, babam niye götürdüğüm altını kabul etmedi, niye denize attı bilmem ne falan. Gene gitmiş annesine, anne bu olmadı demiş, sen bana bir altın daha ver filan. Bir altın daha almış. Babasına götürmüş, baba kazandım bu altını, bir hafta sonra mı götürdü artık ne zaman götürdüyse? Babası yine altın almış, üçün atmış bu bir altının atıldığı yere bakmış, bir babasının yüzüne bakmış, babası demiş git, daha vaktin gelmemiş, bir altın kazandı öyle gel. Ya demiş, babam anlıyor galiba benim böyle beleşten, bedavadan, babam annemden altın aldığımı, gidelim ben çalışayım demiş. Ne olsun almış, çarşıya gitmiş hamallık yapmış efendim yardım etmiş bilmem yük taşımış inşaatlarda çalışmış bilmem ne bir altını kazanmış ama çok zorluk çekmiş terlemiş babasına götürmüş altını babasının eline vermiş babası gene beri top atarken yapışmış eline aman de bir atma baba demiş ben onu demiş nelerle kazandım biliyor musun demiş ben ne kadar terledim tamam demiş şimdi altının kıymetini anlamışsın şimdi aklın geldi demiş onun için yani bizim de Allah sevgisi, Resulullah sevgisi dilimizde mi, kalbimizde mi? Yani o sevgi kazanılmış böyle bir sevgi olsa insan babasının önünü tuttuğu gibi böyle efendim neler yapar Allah sevgisiyle, nasıl çalışır? Dudakta olunca, kalbe inmeyince efendim o zaman işte aldırmıyor insan, hem günah işliyor, hem Allah'ın emirlerini tutmuyor hem Müslümanlığı gevşek oluyor, hem Müslümanlara yapılan şeylere razı oluyor vesaire. Neden? İçine inmemiş. Hadisçilerlerde buyurmuyor mu Peygamber Efendimiz? Rûb ve talil Kur'an yelanyuhul Kur'an. Kur'an okuyanlar vardır. Efendim Kur'an ona lanet eder. Kur'an onun hançeresinden gönline, kalbine inmemiştir. Ha, dudaktan okuyor, kalpten okumuyor. Efendim onun için kıymeti olmuyor. Demek ki sevginin canlar olması lazım, hakiki olması lazım. Öyle olduğu zaman tabi insan hakiki mümin olacak. Has mümin olacak. Kamil mümin olacak. Evliya olacak belki Allah'ın sevgili kul olacak. Ne zaman? Yani çocuğundan, barasından, bütün insanlardan Resulullah'ı daha çok sevdiği zaman. Daha çok seven insan ne yapar? Benim dediğim noktaya gelir. Hadisini öğrenir. Ezberler. Tavsiyesini tutar. Kabrini ziyarete gider. Efendim gözyaşları içinde aşk ile muhabbet ile. Talebelerinden birisi böyle bir haç kafilesine başkanlık etmiş. Hocam diyor, bir tane aşık vardı diyor otobüsümüzde. Hem ağladı hem ağlattı bizi diyor mübarek diyor. Medine-i Münevvere'ye geldik diyor. Yolda bir kere zamanını iyi değerlendirmiş. Otobüste zikirle, ibadetle, edeple haç yolculuğunu güzel yapmış. Medine'ye geldik, otobüsten kendisi kapıdan iner inmez yere attı diyor. Acaba Resulullah bu kumlara ayaklarını bastı mı diye yanağını sürer diyor, burnunu sürer, şeyini sürer hüngür ağlar. ve biz de o manzara karşısında kalbimiz yumuşadı, biz de ağladık filan diyor. E sevgisi var, aşkı var. Şey, adamın şeyinde. Neyse diyor, haccı yaptık diyor. Ama diyor, o sevgisinin muhabbetini mükafatında gördü diyor. Nasıl gördü dedim. Medine-i gelmişler. Dönecekler, otobüs... Riyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmüş o mübarek adamcağız. Resulullah efendimiz mütedessem ona demiş ki: "Hadi evladım, bir kağıt kalem getir de senin hacını yazı vereyim. Makbul bir hac olduğunu sertifika veriyor Resulullah. Sana hacını yazı vereyim hadi evladım." demiş. O da Riyada aşire bile, bile öbür odaya gidip çekmeceden bilmem kalem, kağıt bilmem ne al, aramış. Her es dönmüş gelmiş, Resulullah'ın oturduğu, sedirin olduğu odaya bakmış bir orada şeyhi oturuyor. O da tabi bir remz. Ne demek yani? Senin şeyhin, bağlı olduğun şeyh, Resulullah'ın halifesi, onun efendim, gerçek varisi demek yani o da ayrıca. Tabi böyle bir rüya, cihan değer yani çok kıymetli bir rüya bu. Hangi ka Kaç tane hacıya böyle nasip olmuş? Eskiden bir saf hacı hacı gitmiş derler. Efendim, herkes dalga geçermiş, alay edermiş mübarek biraz saf diye. Ondan sonra hacı bitirmişler. O aşk ile şevk ile ibadet ediyor. Biraz da ne söylerlerse yapıyor. Saf. Medine'de bir müziklik düşünmüşler arkadaşları. Demişler ki hepimiz bir kağıda yazalım haccımızı. Ondan sonra yazmışlar. Gitmişler bu safın yanına efendim. Demişler ki ne oldu senin hacının beraatı geldi mi? Ne beraatı? İşte bak hepimizin beraatı var. Hacımız yapıldı kabul oldu diye beratı var. Allah'tan sonra bir berat gelmedi mi? Yok demiş. Hiç öyle bir kağıt ile gelmedi. Aa, bilmem ne falan biraz dalga geçmişler bunlar. O da gitmiş Mescid-i diye. Seyze'ye kapanmış. Aman yarabbi demiş. Ben aciz, naçiz, günahkar bulun, ne kusurum var ki. Herkese demiş hacının kabulüne dair berat vermişsin de bana vermemişsin diye. Ağlaya, ağlaya, ibadette, niyaz edeyip de efendim Gökten bir varat inmiş. Hah nihayet bana da bir berat geldi diye almış götürmüş. Tamam demiş işte bana da bir berat geldi. Arkadaşlarına göstermek için bakmışlar ki ne kağıdı oranın kağıdı, ne yazısı oranın yazısı. Mis gibi kokuyor. İlahi bir ferman işte. yani Allah öyle saklarına ikram ediyor. Yani insanın öyle Resulullah Efendimiz'i rüyada görmesi, onun intifatına mazhar olması ne kadar büyük bir nimettir. Onun için allah Teala Hazretleri bizleri de böyle Resulullah'ı candan seven onun sünnetine sımsıkı sarılan kimselerden eylesin. Biliyorsunuz ümmetin hesada uğradığı, bozurduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşayan ve yaşatanlara 100 şehit sevabı verilecek. 100 99, 100 yüz şehit sevabı gelecek Bizi de Efendimiz'in yolunda yürüyenlerden eylesin Rabbimiz. O sevapları alanlardan eylesin. Evet. Kardeşlerimiz şey istiyorlar. Efendim ders almak istiyorlarmış. Tabi burada başlayalı, epeyce oldu. Üç tane hadis-i Üçüncü hadis-i şerifi de hatırımızda tuttuk mu? Bakalım, kontrol edelim. La yübnünü ahadikün hatta eküne ehabbe ileyhi min veledihi ve validihi ve nâsi Şimdi bir ayet? Enes radıyallahu anh. Güzel dinlenince bak güzelce sizde hadis rivayet, rivayet kaldı 37 tane hadis eh, birkaç hafta böyle çalışırsanız inşallah o güzel makamları alırsınız beraberce tevbe ve istiğfar eyleyelim Allah günahlarımızı bağışlasın Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah, Estağfirullah. El Azimel Kerime La İlahe İlla Hu El Hayyel Hayyume Ve Etubu İleyh Allahümme Ente Rabbi Ente Rabbi La illa ana ana ala mestata'tu ma bu illa ente. Bu peygamber efendimizin tevbe duasıdır. Kendisinin dilinden, mübarek ağzından dökülen inci misali dualarından birisidir. Bu duaları yaptık kendimizden Efendim e, kendimiz namına Allah'tan affımızı istedik. Rabbimiz günahlarımızı affetsin. Efendim, bizi günahların cezalarından kurtarsın. Bundan sonraki ömrümüzde tevfikini bizlere refik eylesin. Gense de şeytana uydurmasın. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. İbadet ve taat yolunda yürümeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim üzerinizde kul hakları varsa ödeyin. Kul hakları tevbe demekle silinmez tövbe edersin burada. Silinmez. Kul hakkının çaresi sahiplerine vermek, ödemektir. Üzerinizde kul hakkı bırakmayın. Çok tehlikelidir. Ahirete kul hakkıyla gitmeyin. Üzerinizde namaz, oruç, ibadet, da bırakmayın. Onları da ödemeye başlayın. Onun, o borçlardan da kurtulun. Peygamber Efendimiz hep abdestli gezermiş. Siz de devamlı abdestli gezerseniz şeytan yanınıza sokulamaz. Bir koruma altında olmuş olursunuz abdestli olduğunuz için. Devamlı abdestli gezmenizi de tavsiye ederim. Her gün Efendim ders istiyorlar ya kardeşlerimiz tavsiye ediyoruz efendim önce rabıtayı merd yapsınlar ölümü ahireti düşün Nefsine bak ey nefis ölüm vardır ölmeden evvel aklını başına topla cenneti kazanmaya gayrete gel cehenneme düşmemeye dikkat et haramlardan günahlardan kendini çek diye rabıtayı merd yapsınlar bir, rabıtayı mürşid yapsınlar iki efendim rabıtayı kalp yaparak Allah'ın huzurunda olduğunu, Allah'ın kendisini gördüğünü düşünüp, boyun büküp Ya Rabbi ben sana iyi kulluk yapmak istiyorum. Bana tevfikini refik ile, ben de sevdiğin kulların arasına kabul ile, Seni zikreden, sana şükreden, iyi kullardan eyle diye dua edip, yüz estağfurullah çeksinler. Bir, vazife veriyorum. Yüz la ilahe illallah desinler. iki. bunlar hadis olan, Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleridir. Sevaplı olduğu için sizlere tavsiye ediyorum. Bin defa, la ilahe illa, bin defa Allah Allah desinler, her yüz defasında bir şu sözü hatırlarında tutsunlar, söylesinler. İlahî ente maksûbi ve rudâke maktûbi. Manası nedir? Ya Rabbi, benim maksûdum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Bin defa böyle Allah Allah diyecek üç. Yüz estağfurullah bir. Yüz la ilahe illallah iki. Bin defa Allah demek üç. Yüz defa salavat-ı şerife getirmek dört. 100 defa da Gülhüvallahu Ahad Suresi okumak 5. Bu zikirleri yapın. Bunlar Efendimizin tavsiye ettiği zikirlerdir. Sevapları çoktur. Birazcık sevaplarından bahsedeyim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben dahi günde 70 defa, yüz defa istiğfar çekerim. Siz de günde yüz defa istiğfar edeyiniz. Peygamber olduğum halde ben çekerim. Siz de çekeyim diye tavsiye buyurmuş. La ilahe illallah demeyin günde yüz defa. Bir başka hadis şerifinde tavsiye duyurmuş. Efendim Allah Allah sözü, ismi azamıdır Allahu Teala hazretlerinin. Çünkü bütün sıfatının manası içindedir. Onu da söylemek çok e, sevaplıdır. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli hazan. Tabi bin defa söyleyince ona göre sevabı çok olacak. Sonra yüz defa salavat-ı şerife getirmek, bu da hadis-i şeriflerde vardır. Çok büyük mükafatı vardır. Efendim, dünyaya ve ahirete ait nice faydalar sağlar. Hadi Kuran-ı Kerim'de de emredilmiştir. Yüz defa da allahu Ahad Suresi okumak, bu da çok sevaptır. Çünkü Kuran-ı Kerim'in içinde küçücük bir sure olmasına rağmen bu surenin sevabı çok fazladır. Üçte bir Kuran okunmuş gibi, sülüsü Kuran kadar Mükafatı, sevabı çoktur. Çünkü Allah'ın varlığını, birliğini çok güzel anlatan bir suredir. Bunları okusunuz, el açıp kendinize, geçmişlerinize dua edersiniz. Biz de duadan unutmazsınız. Şimdi ben size zikir terkini edeyim, dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şimdi sizler de söyleyin, Allah şahit olsun. Buyurun. Allah. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın. Gözünüzde yumun. İçinizden Allah demeyi devam ettirin sessiz olarak. Allah mübarek etsin. İşte böyle içinizden sessiz Allah demeye de zikri kalbi derler. Bu 4 milyon 900 bin miktarında sevabı çok olduğunu hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Kıymetli bir zikirdir. Sessiz olarak iş yerimizde, yolda, gündüz gündüzde, evde otururken, gezerken her zaman kalbinizi böyle Allah'ın zikriyle meşgul edin. Her anınız ibadet olur. Cuma'yı cemaati terk etmeyin. Cemaatte bereket vardır farz namazlardan ayrı sabah namazından sonra oturup e, dualar edip, Kur'an'lar okuyup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar filan sonra kalkıp işrak namazı kılınır iki rekat dört rekat. Bu işrak namazı çok sevaplıdır. Bunu tavsiye ederiz. Sabahla öğlenin arasında duha namazı vardır. Dört sekat Onda 11'de on kılınır. O aralarda. Bu da çok sevaptır. Bunu da tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Akşam namazının sünneti arkasından Evvab'in namazı vardır, İki rekat, dört rekat, altı rekat olabilir, bu da çok sevaptır. Denizlerin köprü kadar günahın olsa affına sebeptir, böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gece yatarken taze abdest alın, dört rekat namaz kılın, abdestli yatın. Çünkü abdestli yatanın etrafına melekler üşüşürler, gecesi hayırlı geçer, sabah kadar ibadet etmiş sayılır, ölürse imanına göçer. Gecerin kalkıp teheccüd namazı da kılmaya kendinizi alıştırın, abdest alın, gece namazı kılın teheccüd namazı, bu da çok sevaptır. Pazartesi, perşembe oruçlarını tavsiye ederim. Pazartesi ve perşembe günleri Peygamber Efendimiz kendisi oruç tutardı, bizlere de tavsiye ediyor. Oruç sadece Ramazan'da tutulmaz, o vakitlerde de tutulursa fazileti çoktur. İşte böyle ilim öğrenerek, Allah'ın dinine faydalı işler yaparak, zikrederek, namaz kılarak, oruç tutarak... Sevaplarınızı arttırmaya çalışın, kıymetli kardeşlerim. Ayrıca cehenneme düşmemek için de günahlardan uzak durmaya dikkat edin, takva ehli olun. Günahlar çok yakınımızdadır, evimizin içine giriyor. Gazete getiriyorlar, gazetenin sayfalarını açmaya utanıyorum. Yani okuyacağız ya, hani hocayız, efendim, yazarız, elimiz kalem tutuyor falan diye. Yani gazetenin sayfalarını açmaya utanıyorum. E o eve sokulmaz o gazeteler, o müstehsencilikle, o çirkinlikle, televizyon programlarının Efendim mecraları üzerindeki resimler vesaire hepsi biraz felaket Ama günahlar çok yakındır, içimizde evimizdedir Televizyon kutusunun içi şeytan doludur. Yani günahlar şeyler çok olabiliyor. Onun için çok dikkat etmemiz lazım, sevaplı yerlere açmak lazım, sevaplı şeyler dinlemek lazım. Günahlardan kaçınmak lazım. Takva ehli olmak lazım. Allah bize takva ehli olmayı emrediyor. Ya eyhellezine aminet takullah hakketukatihi. Ya eyhellezine aminet takullah len tenjü'en nefsu makademet libak ve takullah innallaha sabiren bi ma ayetler bunlar. Takva ehli olup 2. Üçüncüsüyle de, tasavvuf demek ahlakı güzelleştirmek demektir. Güzel birli olma dikkat edin. Kötü huylarınızı atın, iyi huyları alın. Neden? İnsan, güzel huyu sayesinde bir sevap kazanır. Hatta diyor ki Peygamber Efendimiz, bir insan, güzel huyu sayesinde geceleri sabahlara kadar uyumayıp ibadet eden, gündüzleri uzun gündüzlerde, yaz günlerinde, akşamlara kadar oruç tutan insan kadar sevap kazanır. Ne sayesinde? Güzel huyluluğu, tatlı dilliliği, cemaatliği, halimselimliği, merhametliliği, efendim adaletliliği pilav sayesinde. Onun için güzel huyları öğrenin, güzel huylu olun, oradan da çok sevap kazanırsınız. Kötü huylar da çok zararlıdır. İnsanın sevaplarını kaçırtırır, mertebesini aşağı düşürttürür, ahirette de başını derde sokar. Cimri olursa cezalanır, zalim olursa cezalanır, efendim, Nankör olursa, vefasız olursa, yalancı olursa, sabırsız olursa, şükürsüz olursa yani kötü huylardan da çok ceza görür. O bakımdan huylarınızı da güzelleştirin. Üç şey tavsiye etmiş oldum. İbadetler, ibadetleri yapmak. Günahlardan kaçınmak, ahlakı güzelleştirmek. Çok kolaydır. Hep her birisinden ayrıca sevap kazanırsınız. İbadet yaparak çok sevaplar kazanırsınız. O zikirler, o namazlar, o oruçlar çok sevap kazandırır size. Bilim öğrenmek, sükür, tefekkür vesaire. Günahlardan kaçınmakla çok sevap kazanırsınız. Allah'ın sevgili kul olursunuz. Hatta Allah'ın evliyası olmanın şartı günahlardan kaçınmaktır evliyalık şartıdır. Ve ve her Evliyalık şartı günahlardan kaçınmaktır. Yusuf Aleyhisselam dedi. Üçüncüsü de ahlakınızı güzelleştirin. Allahu Teala azzetleri tevfikini siz verer ve Her gün bir Fatiha 3 kulu Allah okuyun. Bu bereketli işi böylece bununla bitirelim, dua edelim. Okuyun, duamızı yapalım. Şüüllahu Rabbi al-Rahim. İnnâ ladin yubaeyeonek, İnnâ ma yulma Allah. Yedul lahı taucaydihim. Femen neksete İnnâ küsü ale nefsih. Eymen ev sahibime ahd edaleylullah feşey'i fihi ecra azima salakallahu yazik. Bu bir ahittir. Ahitname vakalı olmak İslam'ın şartındadır. Şartındandır. Ahit olmayanın dini imanı yoktur diye efendimiz tehditli bir söz söylemiş bulunuyor. Ahide sadık olun. Allah'ın yolunda daim olun. Messe şeytana uymayın. Dünyaya aldanıp ahireti ihmal etmeyin. Allah Teala Hazretleri süjü ve salatının Tasavvufun, tarikatın güzel ahlakını öğrenip kâmil kullar olmanızı nasip eylesin. Gönlünüzün içini nurlandırsın, pasını gidersin. Marifetullah'la doldursun. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı, muhabbet Resulullah'ı kalbinizde yerleştirirsin. Her işinizi Allah'ın rızası yapan kâmil Müslümanlar olun. Hayırlı ömür geçirin. Mevla'nın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varın. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine kamşu eylesin. havzu kevserinden beyaz doyduğu yani içmek nasip eylesin. Cemalini gösterdiği selamına erdirdiği kullarından eylesin. bir hürmeti esrâb-ı suretül tatir.